Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhaba, iyi akşamlar ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben daha Asu Aksoy. Bu akşam e, Cumhuriyet'in mimari mirası nasıl korunuyor, e, nasıl korunamıyor soruları ele alacağız. Geçen hafta hatırlarsınız e, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı bağlamında 1923 Cumhuriyet rejimini Kurulduğu dönemde Osmanlı dönemi kültür varlıklarına ve bu varlıkların korunması konusuna nasıl yaklaştığını ele almıştık. Ve bunu da Can Binan Hoca ile konuşmuştuk. Bu akşam işte bu 100 yıldır yaşayan Cumhuriyet döneminin ürettiği mimari eserlerin bugün kültür varlığı olarak nasıl korundukları ya da korunamadıkları bu konumayı belirleyen dinamiklerin neler olduğunu konuşacağız. Yani konu çok geniş. Bir yüzyıllık bir dönemi sanki böyle analiz ediyor gibi olacağız. Konumuz Ebru Omay Polat, doçent, doktor. Kendisini de birazdan tanıtacağız. Konumuzu şöyle sınırlayalım dedik. Yani mimari eserlere bakalım dedik. Cumhuriyet'in bu yüzyıllarında üretilmiş mimari eserler. Yani mimarlığın girdi olarak yer aldığı yapılar. Ve yani sorduğumuz soru aslında bu yüzyıl boyunculukla mimari eserlerin hangileri ne tür kriterler gözetilerek koruma kapsamına alınıyor ve bu bakış açısında nasıl bir değişim yaşandı, yaşandı mı? Burada hemen şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. 1983 yılında çıkarılan yani bizim ana koruma yasamız 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu aslında bu soruya ilişkin bir sınırlayıcı çerçeve sunuyor. O da nedir diyor ki yani bir kere diyor 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış eserlerin korunması gerekli kültür varlığı olarak 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmışları koyuyor ortaya. 20. yüzyıl modern mimarlığı ürünlerine ilişkin ise diyor ki milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evler diye bir sınırlama yapıyor. Yani koruma kapsamını almak üzere. Bu sınırlamayı aşan bir şey var, orada bir cümle var 20. yüzyıl kültür varlıkları için. O da şu diyor ki, Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Koruma Kurumları, yapıları, önem ve özellikleri bakımından korunmalarında gerek görmesi durumunda, tescilliyebilir diyor. Yani burada bir yapı öner ve özelliği bakımından, modern döner yapısı, eğer önemli ve özelliği bakımından önce korunması gereklidir diye tespit edilirse koruma altına alıyor. Demek ki bu öner ve özellik gibi aslında bunlar çok muğlak kavramlar. Bunlar nedir? Nasıl tanımlanıyor bu öner özellikler ve zaman içinde bu tanımlar nasıl değişiyor? İşte bütün bunları şimdi hemen konuşmaya başlıyoruz. Hoş geldin Ebru. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldin Ebru. Evet, bu önem ve özelliklerini vurgulamak ve bunların da 20. yüzyıl yapılarının da korunmaya değer olduğunu anlatabilmek için epeyce çabalıyoruz. Bu çabalayanların başından gelen gruplarda Ebru da hep var. Ebru, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Programı'nda öğretim üyesi, doçent, doktor. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde de ders veriyor. Tarihi çevre ve modern mirasın korunması konuları özellikle çalıştığı konular. Bu konuyla çalışan DOKOMOMO grubunda da başkan yardımcısı, İKOMOS'un da üyesi, Komos Türkiye Milli Komitesi'nin üyesi ve hep çalıştığı mevzular tam da bu konular. Şimdi Ebru başlarken istersen ilk önce Cumhuriyet'in ilanıyla yeni oluşan bir devlet var ortada. Yeni bir başkent kuruluyor. Yani Cumhuriyet, yeni Cumhuriyet bu kentlere, fiziksel çevreye, mimariye nasıl yansıyor? Yani biz bugün baktığımızda Cumhuriyet'in bu konudaki stratejilerini, politikalarını tanımlayabiliyoruz tabii. Ama nasıl tanımlıyoruz? Ve bu yenileme hamlelerini nerelerde görüyoruz? Hangi projelerde? Bunlar nasıl somutlaşıyor? Buradan başlayabilir miyiz? Tabii, teşekkürler. Cumhuriyet'in ilanı e, tabii rejim değişikliğinin gerektirdiği yapıyı inşa etmekle başlayacak. E, bu da onun yapılarına inşa etmekten geçecek. Çok çeşitli işle ve programlarda eğitim, sağlık, kamusal alan gibi aslında e, Cumhuriyet ideolojisinin farklı alanlardaki politikalarıyla ilişkili mekanlar öncelikle ön plana çıkıyor. Bu kurgu tabii planlama alanı üzerinden tanımlanıyor, tanımlanacak. Öncelikle aklımıza Ankara başkent gelmekle birlikte e, bu dönemde e, sadece başkentte değil e, birçok küçük ölçekli yerleşimlerde de kent planları, İstanbul gibi e, çok katmanlı e, kentlerde mevcut kente eklemlenmenin çalışmaları ve aynı zamanda da e, bu kanonik olarak tanımlayabileceğimiz yapının yapıların dışında daha anonim çevresinden etkilenen ve Yeni malzeme, yapım sistemi, biçimlenmelerle süregelen bir inşaat faaliyet olduğunu söylemek gerekir. Konut yapıları, ticaret yapıları, bugün gördüğümüz bazı küçük ölçekli üretim yapıları bunların örnekleri olabilir. Yani şöyle diyorsun, bir yandan hani planlamalar yapılıyor kentler için. Yeni cumhuriyetin, yeni rejimin yaklaşımıyla kentlerde planlamalar yapılıyor. Bir yandan kamu yapıları, kamusal kurum yapıları ortaya çıkmaya başlıyor belirgin bir şekilde ve simgesel onlar. tabii biz bunları Cumhuriyet'in erken dönemi mimarisi dediğim zaman öncelikle Ankara göze görünüyor ve Ankara'daki kurumsal yapılar öne çıkıyor. Ama bunların dışında da diğer yerlerde de ve sivil alanda da var değil mi? E, onlar e, nasıl e, projeler ve de bu projeler hem Ankara'da hem diğer yerlerde nasıl bir yaklaşımla üretiliyor? E, bu işler Nasıl ve kimlere veriliyor? Aslında oldukça sistematik bir yaklaşım var bu konuda. Planlama ölçeğinden başlarsak tabii ulaşımın artışı özellikle demiryolu bağlantıları üzerinden düşünürsek mesela özellikle Batı Anadolu'da kent planlama çalışmaları var. Tamamdır. Bu planlamaların kurgusu içinde biçimlenen kamusal alanlar var. Bunlar kutmanıt alanlarına da tabii bir düzen getiriyor, bir zonlama getiriyor. Bunun dışında bu planlama kurgusu içinde meydanlar, anıtlar, yeni akslar bu kurgunun hep birer parçası ve bunlar oldukça yaygın. Anadolu'ya yaygınlaşması, yayılması istenen çalışmalar ki burada birçok yabancı uzmanın yanı sıra yani Türkiye'de yeni yetişen mimar ve plancı planlama konusunda uzmanlaşan isimlerin de önemli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda tabii Cumhuriyet'in önemsediği e, politikalar içinde mesela eğitim politikasının Özgün yapıları üretiliyor çok e, farklı alanlarda mesela köy enstitüleri halk evleri okullar enstitüler Bunlar e, hızla yaygınlaşıyor kendi mimari biçimini, dilini e, aynı zamanda bu e, alanlara köyleri kentlere taşıyor ve çevresinde bu bağlamda geliştiriyor endüstri yapıları çok önemli. Birçok büyük zaten endüstriyle ilişkili Kayseri gibi alanlarda hani Sümerbank fabrikaları varken Nazili Alpulu, Tural gibi e, daha küçük ölçekli alanlarda da bu üretim yapılarının, üretim alanlarının yeni kent dokuları ve yaşam biçimleri oluşturduğunu oldukça erken döneminde Cumhuriyet'in söylemek mümkün tüm bir kompleks olarak baktığımızda değerlendirdiğimizde. Bunun dışında konut ve konutun yerel ile etkileşen örnekleri tabii her kentte mevcut. Artan mimarlık tarihi ve koruma alanındaki çalışmalar, bu kanonik yapılar, konutun da kendi İçindeki kanonik ya da çok tanınan yapıları üzerinden kurgulanmış mimarlık tarihi algısını ve anlatısını eleştirme ve dönüştürmede oldukça etkin bugün. Bu yerel mimari, adanın mimari konutun biçimlenmesi yeniden ele alınıyor. Tüm Türkiye özelinde diyebiliriz. Erken Cumhuriyet döneminden başlayarak. İstanbul ise eski başkent alanı olarak. Ebru şey, oraya gelmeden önce, yani şimdi şeyi anlattım. sen Cumhuriyet döneminin başlangıçta işte bütün bu kamusal alanlar, eğitim yapıları, sanayi yapıları bunlar tek tek bütün aslında Anadolu'da, İstanbul, Ankara tabii ki Anadolu'da özellikle Anadolu'da bir modernleşme aslında hamlesinin parçası olarak Hepsi tek tek tasarlanmış. E, mimarları belli değil mi? Yani bir anonim yapımlardan bahsettin. Belki onu da açarsın ayrıca. Ama böyle bir e, mimarları da belli. Planlar çerçevesinde. Bu nokta önemli gerçekten. değil mi? Evet. Tasarım giriyor daha. Plan... Bunların tasarlanarak ha. üretilmesi kavramı giriyor değil mi? Ee, yani hani daha önce e, belki mimarlarını bile e, tam olarak tanımlayamadığımız e, şekilde üretilirken binalar... ...bunların tasarlanarak üretilmesi fiziksel çevrenin... Ve bir program çerçevesinde, bir, çerçevesi, evet, yani bir, bir bakış açısı çerçevesinde değil mi? Değil mi? Doğru Tabii mı aynı e, Evet kesinlikle e, tam İstanbul'la ilgili e, noktada e, buradan devam etmek doğru olur belki... Tabii bu dönemde e, mimarlık eğitimi de kendini e, geliştiriyor ve e, daha çok hepimizin bildiği yurt dışına gidip eğitim almış e, Türk mimarlar ya da e, yurt dışından gelen mimarlar. Bunların ortaklıklarıyla üretilmiş e, planlama çalışmaları ve mimarın kimliği e, gerçekten ön planda. Mimarın yaklaşımını, moderniteyle ilişkisini, yurt dışında gözlemlediği modernizmi, Türkiye'de uygulayışı bunlar... Gerçekten kendi özgün örneklerini üretiyor. Örneğin Seyfi Erkan, Sedat Akkeldem ve birçok sayabileceğimiz birçok mimar kimliğiyle, kendi yaklaşımıyla ön plana çıkmaya başlayacak. Ve sadece ideoloji değil mimari temsil eden yapılar üretmeye başlayacak. Yani o dönemin mimari anlayışını temsil eden bu anlamda temsil et gücü yüksek, tasarım gücü yüksek yapılar üretilmeye başlanacak. Bunların da bir biri bu noktada hemen şey edeyim. soralım. Yani evet. peki şimdi buradan korunmaya gelelim. Ee, yani ne zaman bu yapıların korunması gerektiği? Meselesi gündeme geliyor yani hani bu yapılar işte ilk dönem üretiliyor, işte kullanılmaya başlanıyor filan. Sonra bir dönem geliyor ki bu yapıları korumalı mıyız, korumamalı mıyız, niye korumalıyız gibi değil mi bir koruma meselesiyle karşılaşıyoruz. Bu nasıl oluyor? İşte 1983 yılında yasa çıkıyor, 2863'ten de bahsettik ki o yaklaşımda tamamen böyle bir anısal, çok sınırlı bir bakış açısı vardı orada. Evet, bu 1983, yani o tarihlere baktığımızda çok sınırlı sayıda yapının bu bağlamda, özellikle demin bahsettiğimiz Vimar kimliğiyle ya da tasarımın gücü, niteliğinin anlaşılması üzerinden tescil edildiğini, bir takım koruma kararları alındığını görüyoruz. Ama asıl kırılma noktası yüzyıl sonunda oluyor. Yani 2000'lerin başında, Cumhuriyet'in son çeyreğinde bu yüzyılının. Burada uluslararası çalışan örgütlerle de, biraz önce adı geçen dokomo Ecomos gibi örgütlerle olan İletişimin de büyük önemi var. E, zaten bu dönemde e, bu yapıların gerek fiziksel eskimeslerine yoğunlaşmaları, gerek işlevsel problemlerin ortaya çıkması ya da bazı ekonomik e, ekonomiyle ya da rantla olan ilişkilerinin tanımlanamaması nedeniyle bir takım tehditler e, bağlamında gündeme gelmeye başlıyorlar. E, mesela dokomamayık kurulduktan sonra ilk Kayseri Sümerbank yerleşkesin konu, oradaki lojman yapıları gündeme gelmişti Büyük ölçekli bir şeydi aslında deney alan bizim için Ve burada hızlıca yasaya bakıldığı konuşmanın programın başına sizin bahsettiğiniz gibi Aslında burada bir engel olmamakla birlikte özel şartlar aranıyor Ve bir kaygı oluşmaya başlandı Türkiye'nin modern mimarlık mirası nedir? Ve bu nasıl korulacak ve baktığımız zaman mevcut değerler sistemi üzerinden kurgularsak bunu ya da yasal sistem üzerinden bazı açıklar e, ya da güçlü olmayan kararlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle de bu çalışmaların hızla arttırıldığı korumanın konusu olarak hızla gerek akademik camiada gerek kamuoyunda ve yasal ortamlarda e, yönetsel ortamlarda gündeme geldiğini görüyoruz 2000'lerin başından itibaren. Bu bütün dünyada da böyle değil mi? Ee, bu. Yani korumanın kendisi de aslında modern bir düşünce. Modern dönemin bir düşüncesi. Modern mimarinin korunması da bizim bugünümüzün meselesi haline geldi. Çünkü evet, geniş algı içinde de bunlar daha sıradan yapılar gibi görünüyorlar. Korumadaki değerlemede de işte anıtsal tarihi, estetik bilmem gibi özellikleri de çok genişlettik aslında değil mi? Şimdi bakışımızda çeşitli Dürdük yani. Evet tabii bu e, alanın senin de söylediğin gibi uluslararası ölçekte gündeme gelen bir konu. Biz de onunla eş zamanlı olarak aslında çok da geçilmeden kendi gündemimize, koruma gündemimize, müvarri tarihi gündemimize taşıdık ve burada e, daha önce tanımlanan işte estetik, eskilik ve tarihi belge olma niteliğine e, uluslararası ölçekte de gereklilik duyulan bazı değer değerler sistemi üzerinden e, yapıyı okumada bazı yeni kavramlar konular eklendi. Mesela sosyal açıdan değerli olması, kentin sosyal yaşantısına etkili olması. Bunun içinde aslında hani mimar-müşteri ilişkisi dahi var. Teknoloji, yeni teknolojilerin, yeni yapım sistemlerinin ve malzemenin hani bugünkü genel geçer betonarme değil de daha farklı şekilde algılanmasına yönünde çalışacağı bir değer. E, referans olma e, gibi mimarın kimliğinin daha ön plana çıktığı, başka yapıları örnek e, teşkil etme ya da eğitim alanına taşıma gibi o yapıyı bir takım başka değerler üzerinden e, korunmaya başladı. Tabi burada bizim içinde çok güçlü bir grup e, değer var ki bunlar e, biraz tartışmalı. Bunlar anı, semgi olma, e, temsil et gibi kavramları içeriyor. Sadece bu bağlamda kurgularsak biz bu yapıları, değerlerini ya da varoluşunu burada ideoloji ve politika üzerinden bir kurguya doğru yönlenmiş oluyoruz ve belki mimari ve e, kent planlama açısından değerleri hiyerarşide göz ardı etmiş oluyoruz ve bu onları tabii politik erkenin gücü ve bunun karşıtlıkları bağlamında belli bir risk altına da sokuyor. Son yıllarda aslında daha çok bütün bu değerler sisteminin yanı sıra tematik olarak bir koruma yaklaşımı, yani yapının ya da alanın hikayesini, sürekliliğini, kurgusunu doğru yansıtmak ve onun üzerinden bir koruma yaklaşımı belirlemeye doğru da bir eğilim var. Özellikle e, IKOMOS'un bu konuda çalışan Alt çalışma grubu, 20. yüzyıl grubu tarafından yürütülen. Şunu diyorsun Ebru değil mi? Şimdi Cumhuriyet dönemi yapılarının simgesel önemiyle ilişkili bir şey söylüyorsun değil mi? bu? Evet. Şimdi tekrar Cumhuriyet'le ilgili hı hı. konuşursak. Yani bu Cumhuriyet döneminin simgeselliği her şeyin önüne geçerse diyorsun, başka değerleri var bu yapıların, o değerleri de bu anlatının içinde ağırlıklı yer vermemiz gerekiyor. Sadece bu ideolojik ve yeni rejimin simgesi olma durumları öne geçerse buradan tehlike altına da sokmuş oluyoruz. Fazla yürülemiyor. Yani fazla sonuç olmamıyor. Yani tam tersi olabiliyor diyor. Evet. Örnek evet. olarak gidebiliriz. Mesela işte ne bileyim Kayseri lojman yapılarından bahsettin. işte Ankara'da Saraçoğlu konut alanı var değil mi? O, orada da işte çok büyük bir şey yaşandı, tartışma yaşandı. Yani bu tür binalar, örnekler üzerinden gittiğimizde bu, bu yapılar, bu varlıklar neden önemlidir? Bunların değeri nedir? Sorusuna cevap olarak diyorsun ki sen yani sadece böyle bu Cumhuriyet dönemi eserleridir değil geçmek e, yeterli değil. işlemiyor diyorsun galiba. Şöyle, yani bütün bu yapılar aslında bir e, endüstri yerleşkesine de bakarsak, Kayseri e, örneğini verdik, işte Bursa Sümer Bank var, e, çok farklı e, yapılar var. Ya da eğitim yapıları üzerinden gidersek, işte halk evleri, köy enstitüleri gibi. Şimdi bunlar sadece e, ideoloji üzerinden çeşitlenen değerlerle tanımlandıkları zaman, bu politika, bu ideolojinin bugün Cumhuriyet ideolojisine eleştiren yaklaşımın hedefleri haline geliyorlar. Ve dediğim gibi aslında bu ideolojiyle belki planlanmış, tasarlanmış olmalarının ötesinde deminde bahsettik mimarının tasarım niteliğinin, tasarım gücünün planlama gücünün etkisine de bu ideolojinin arka planı atmış ve bir miktar getirmiş oluyoruz. Ya da bir takım başka sosyal değerler, kent kattığı başka değerler olabilir, teknolojiyle ilişkin değerler olabilir. Bunlar geri plana e, da kalıyor ve buradan e, yapıyı sadece bir ideolojinin anıtı, ideolojinin e, temsilcisi olarak görme algılama ve bu algıda da e, tartışma yaratma konusun problemler yaşamaya başlıyoruz. İşte mesela İller Bankası örneği hani çok yani evet bir e, cumhuriyet kurumu çok da e, iyi bir restorasyon sonrası e, tamamlanmış bir yapıydı. E, i̇şte bulunduğu e, aks üzerinde Ankara'da varoluşu yeniden gündeme gelişi tanıtımı fakat e, hepimiz yıkım hikayesini e, biliyoruz e, ardından bir mesela hani başka yani bir cami alanının içinde kaldığı gerekçesiyle böyle bir yapı yıkılabiliyor ya da Atatürk'ün orman çiftliği içinde yaşanan tüm hikaye e, oradaki değişimler e, yıkımlar e, bunun bir örneği aslında birçok yapı mesela İstanbul'a e, Cumhuriyet simgesi olarak anılan taksim meydanı belki meydan olarak kendisi bir yana işte gezi parkı AKM gibi diğer yapılarıyla onu bütünleyen diğer yapılarıyla birlikte bir şeyin tartışmanın ve değişimin her zaman ortasında kalabiliyor bu nedenle başka yönleriyle bu yapıların tanınması hikayenin bütün anlatılması önemli Evet Evet yani bir taraftan da aslında bu modern dönem mimari eserleri kentsel dönüşüm başlığı altında işte çok kolaylıkla gözden çıkarılabiliyor ve çok kolaylıkla yıkılıyor. Yani bir taraftan sen ideolojik bir şeyden bahsediyorsun, değersizleştirme durumundan bahsediyorsun ama bir taraftan da bir zaten yani... Binalı ilişkin, işte en iyi örnekler saklanmalı, gerileri yıkılabilir gibi bir sanki şey, genel bir şey var, mantelikte var sanki. Yani... Akademik camia bunların neden değerli olduğu konusunda sofistiki analizler yaparken ama genelde kamuoyunda ve politikalarda baktığımızda böyle bir şey görüyoruz. Yani bunlar kolaylıkla zaten bir örneği var elimizde gerisi yıkılabilir gibi bakmıyor. Tabii bunların hani işlevlerini yitirmesi ya da özellikle mesela modern mimarlığın en büyük tehditlerinden biri de e, teknoloji açısından doğru değerlendirilmemesi sonucu. Ee, özellikle tabii ki deprem nedeniyle e, ve gerek bunun gerekçe olarak kullanımı nedeniyle bu yapıların hızlı yıkım kararlarının alınabilmesi ancak bunların bugün Hızla ön plana çıkan işte sürdürülebilirlik e, ekonomik koşulların bu bağlamda Hani inşaat e, sektörde ilişkisini yeniden kurgulanması bağlamda bu yapılar aslında çok büyük bir potansiyel barındırıyor e, mesela talimane bir konut alanı İstanbul'da ya da çok büyük değişim dönüşüm ve yıkımların yaşandığı Bağdat Caddesini örnek verebiliriz Konut olmayıp ama çok farklı uygulamalara sahne olan Galata Port dizisini örnek verebiliriz. Bütün bunlar aslında e, hani bir bütün olarak algılandı. Kendi potansiyellerini bu bağlamda hem yapı olarak hem e, bir yani üretilmiş ayakta duran bir yapı olarak hem de tarihselliği ve diğer değerleri bağlamında ve işlevi ya da yeniden işlevlendirme olanakları bağlamında sizin de dediğiniz gibi belki biraz sofistik şekilde analiz ediliyor ama bunun yani asıl e, potansiyelinin çok net olarak ortaya çıkarılamadığını e, görüyoruz. Bu yönde bazı çabalar olsa bile bu dönüşüm ne yazık ki birçok daha çok kayıpla tamamlanarak bitiyor. Ya da... E, Kentsel açık alanlarda bu aynı kaderi paylaşıyorlar. Evet. Mesela Taksim Gezi Parkı'nda olduğu gibi ki onun yine politikayla ideolojiyle bağlantısı da çok güçlü bir hale geldi ne yazık ki son dönemde. Evet yani bir yandan sırf bu ideolojinin temsili olduğu için hedef olan yapılar ve kentsel parçalar var. Hem bir yandan da ağır bir rant baskısı nedeniyle. Kolaylıkla bunlar yok edilebilir gibi görülüyor. Çünkü bütün bu değerleri bütün kapsamıyla belki de tam anlatılamadığı için o kadar da kıymetli görülmüyorlar. Yani böyle uzun bir konuyu çok kısa bir şeyde anlatmaya çalıştık Ebru. Çok teşekkürler. Ebru Amay Palat'la konuştuk. Cumhuriyet mirasını nasıl koruyoruz koruyamıyoruz onları konuştuk. Hoşçakalın maya devam edeceğiz teşekkürler hoşça kalın Teşekkürler kültürel miras ve koruma kim için ne için hazırlayan me sunanlar a soak ve burçin altın